Buken Walk'un sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Galip sanatlar günaydın efelse modern sabahlarda buluştuk ileri espriler şakalar yapmamızı isterseniz buradayız. Motivus siz de burada mısınız? <Gülüyor> Buradayım ben de. Benim mikrofonumu açarken kendi mikrofonunu mu kapatmışsın? Öyle bir doğal bir denge olması lazım diye düşündüm halbuki gerek yokmuş yani. Hiç gerek yok ya. Ha bu şarkıyı da bin yıldır dinlemiyorduk. Biraz dinleyelim. ilerleyen dakikalarda. Dinleyelim vallahi. Ondan sonra da kavga yürültü dolu. Dünyamıza bakalım. Aa, ne oldu? Gene kavga. Ama ne mi? bileyim ya. Bilmem kaç ay önceki Beyoncé'nin kardeşinin e, Jay-Z'ye attığı dayak şeye düşmüş. O da olacak anda, şey değil ama ya. Herkes onu konuşuyor. Nasıl oluyor bilmiyorum nasıl da. nasıl bir ses diyor. Yani bir garip bir ses çıktı. Eee... 3-4 aydır Modern Sabahlar programını yapıyoruz Pek çok, çok sesler çıktı Pek çok sesler çıktı bugüne kadar İlk defa böyle bir ses çıktı sevgili dinleyiciler ee, İşte demek ki bugün bir, bugün bir enteresanlık var demek ki Bugün bende bir enter Benim mikrofonum değişmiş galiba Bir sesi güçlenmiş Bir şeyler olmuş eski ayarlar fazla gelmeye başladı Fazla mı geldi? Hı -hı. Hmm. Ne oldu buna ya? Ya da benim sesim birden çok güçlü hale geldi O zaman bugün saat 10'a kadar anlama fırsatımız var Anladık anladık anlamadık anlamadık basit hesap O eski ayardan eser yok şimdi diyorum Onun ben istersen aynısını yapabilirim <gülüyor> Devamından Valla öyle bir girişiyor ki ee, Neydi hanımefendinin Kime adı Kim Jay-Z'yi geyizette diye de geçer asansörde. Şimdi orada bir şey var Neydi ya. İyiydi hanfendinin adı ya unuttum. senin mi? Bion'un senin ka kardeşi. 5 yaş Beyonce. küçük kardeşi. Bion'su. <gülüyor> Bence evet, e, onun işte 35 bin yılın en güzel esprisiydi Bion'su. <gülüyor> <gülüyor> asansöre biniyorlar. Bir Hı -hı. de geçen geçen sene bilmem ne ayında çıkmış. Yani böyle 6-7 aylık görüntü. Asansör kamerasından çekilmiş bir görüntü. Ondan sonra işte medyaya sızdı diye. Kesin bu artistik falan yaptı. Ben rapçiyim. Manseyim falan. Kardeşim sen rapçiyysen ben de kadırgalıyım diye girdik büyük ihtimalle. Bir de işin e, garip tarafı şeyde asansörde. Biyon Biyonçede asansörde. O da böyle saçını falan düzeltiyor. Bir şey yapıyor ona girişirken. Nasıl tekme de, tokat tükürük bir kafa hepsi var. Belki şakalaşıyorlardı şimdi bu kamera görüntüleri var ya güvenlik görüntüleri. Onlarda ses olmuyor ya. Evet. Ses olmayınca anlamıyorsun. Sen ne böyle mesaj Sen ne minnoş adamsın? Sen ablama bunları bu güzellikleri yapsın. Seni parçalarım ben. o kadar O kadar iyi niyetli O kadar ki tükürme dediğin nazarlara karşı bir şey O zaman o asansördeki o düğmelere basan asansörcü başı var ya. O asansörcü başı niye tutuyor o minicik kadını o iri yarı adam? Bütün gücüyle tutmaya çalışıyor. O da Onu nasıl açıklıyorsun? Nazar deymiş. O misin? beyaz beyaz takım elbiseli o adamdan bahsediyorum. Gerçi Cezzi de beyaz takım elbisesiydi o Herkes akşam da. Ve de şöyle bir şey var. En son asansörden indikten sonra ilk başta e, baldızı çıkıyor. Cezzi'nin baldızı yani Dayak Hı -hı. yediği kişi çıkıyor işte. E, saldırgan kaldışı. baldız. E, vallahi artık saldırgan mı yoksa şey mi? Diğer taraftan Cezzi de hemen arkasına çıkıyor ve böyle yanağını tutarak çıkıyor. İyi, iyi tam geçirdiği Geçinmiş noktayı tutuyor yani. yani. Ya da kızardı mı acaba falan diye çıkıyor ve farklı arabalara binip devam ediyorlarmış. Öyle de bir şey var. Olaylar, olaylar olaylar yani. ama beni de ilgilendiriyor. Ben kendi derdini neyim? Sevgili herhalde yayınımızı Başkalarının derdi için yapacak değiliz e, Buraya geldik aynen. kendi derdimiz o için geldik Asansörde dönmüş de şey yapmış Ona kadar kendi derdimizi burada konuşacağız Evet e, istersen e, Öge bir şarkı dinleyelim Ondan sonra dertlerimize dalalım Ne dersin? Çok güzelmiş bu Bu yöne <gülüyor> Bu, bu, bu abi uzun uzun dinlemek isterim Oktay. <gülüyor> Romanya'da kaldım senelerce Sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Turası İyi kalpli insanlar bir kez daha günaydın. 8.55 oldu saatimiz salı sabahında. Buyursunlar esprileri şakaları sizler alalım Oktay Bey. Buyursunlar dedim. O zaman mecbur vereceğiz bir e, espri şaka vereceğiz. O zaman e, az önce gelen bir istek haberini verelim istersen. Hay hay. E, İsmail YK'nın yeni e, şeyleri çıktı. Yeni albümü çıktı. Yeni sözleri çıktı. Ee, biliyorsun bundan önce e, şarkılarında beddua eden sanatçı diye geçerdi. Evet. İlenen sanatçı diye geçerdi. İlenmeye devam ediyor. Bir ara Demet Akalın yapıyordu onu. E, doğru ya. Şey, bir ara dediğim aslında... Boyun posunu devrilsin mi? bir şeyler vardı. Doğru. Uzun uzun süre yaptı onu. Ee, bayağı da bir, öyle bir şey oldu. Ama şimdi bizim kültürümüzde ilenmeli şarkılar var. Sırf pop müziğin yozlaşması diye... Şey görmeyelim bunu. De öyle görmüyoruz. Anan öyle Zaten... Cemil, baban öyle Cemil yetim. Var. Yani böyle Türkülerimiz var. Var, doğru. Ee, İsmail YK'da en son ö, bilen vardır, bilmeyen vardır. Bir onu söyleyelim. Ee, doğum günün haram olsunla e, ilenmeye devam ediyor. İnşallah ilenmede kalır ya. Doğum günün haram olsun. Çünkü çok yani. Ve dua ile başlar, sonra bu televizyonda gündüz kuşağı programlarında görüyoruz. Ve dua ile başlıyor, sonra küfürle devam ediyor. İsmail YK bu ilginç ismi bir, ye... bir sonraki albümü ana avrat olabilir yani 7 <gülüyor> albümümüz ana avrat Kesinlikle, anlatmaya kesinlikle olmaz Kesinlikle olmaz İsmail YK bu ilginç ismi şöyle savunmuş Sevgilisi tarafından ihanete uğrayan bir kişi Sevgilisinin ne doğum gününün iyi geçmesini ister Ne de mutluluklar diler. Bu şarkımız sözleri sevenlerin duygularıyla örtüşüyor Sevenlerin ama seven. İsmail Bey aynı zamanda nefret edenlerin Kim duyanların şarkıları <gülüyor> Evet hala konuyu kapatamamış olanların şarkıları Daha doğrusu duygularıyla örtüşüyor Başarılar diliyoruz kendisine Ve İlla seven insanların şarkısını dinleyeceğiz diye bir şey de yok Aslında İsmail YK'yı Dinlemez bu şarkıları oluyor tane ama yok, kendi Bir şeye cevap oluyor. verdiği belli yani Herkes severek ayrılmaz Ayrıldıktan sonra aşk acısı ayrı Aşk siniri diye bir şey de var Ona hitap eden şarkı yok. Adam ayrılmış sinir içinde Hep seni özledim özledim Halbuki adam özlemedi Allah belanı versin doğum günü Haram olsun diye bağırmak istiyor İsmail YK'da orada devreye giriyor Devreye girmiş ee, yine bu şey Patlar Güzel bir klip lazım bundan, Böyle bir evet şey gibi nasıl da onun klibi ya bir şeyde oyun oynar gibi böyle bir şeyler oluyordu falan. Ben oradan çıkınıyorlar bir şey de. patlıyordu falan. www.wwww.nokta.nokta.nokta.com bomba bomba nokta.com bomba bomba nokta.com galiba onun için o... güzel albümü işte. O güzel Çok güzeldi. Çok güzeldi. Buradan ee, geçmiş albümler tavsiyesi köşemizde bu hafta ee, bu Salı gününde bunu tavsiye etmiş olalım. İnan doğumlu İngiliz milyoner Şohzal Veza... Şohzal o tip bir isim şo, Şohah diyebiliriz kendisine İspanya'daki villasında bir harem kurduğu ortaya çıkmış hı hı. E, Haremdeki kadınlar villaya yapılan baskınla kurtarılmış Nasıl peki bu kadınları nasıl ikna etmiş e, Bu iş adamı görülem çok güzel gelsen demiş dolandırıcı Ben demiş herkesi tanıyorum demiş Kimi tanıyorsun mesela falan demiş Mesela demiş Barak demiş Barak benim yakın arkadaşım var demiş. Obama yani. Obama. Ondan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin demiş mesela. Tabii öyle Rusya Devlet Başkanı falan diye uzatmıyor benim gibi. Vladimir diyor. Bu adam dolandırıcı mı? Dolandırıcı mi? tabii canım. Villa'da mı dolandırır falan? Villada herhalde villanın sahipleri yazlığa gitmişler. Ha geçmiş. Ha öyle İskoçya'da başka bir yazlıkları vardı. Oraya çökmüş adam resmen. Böyle, ama yakalanmış adam. Hı hı. E, bu kadar süre nasıl bu kadar insan ikna oldu ve bu evine şey yaptı. Önüne yatan olmamış mı? Yakalamışlar mı? Yakalamışlar. Hmm. Gözaltına alınmış. Gözaltına alınmış. <gülüyor> ben demiş hala gözaltına alınırken adam hala şey diyormuş. Vallahi şikayet edeceğim sizi. Valla, bir Vladimir'e şikayet edeceğim falan diyormuş. Ama İngiltere'de milyarder biraz fazla ya. Evet doğru. Ondan herhalde şey yok. Milyarder diğer İngilteremize hoş geldiniz. Özellikle Londra. Çünkü o da çıktı dün haberlerde. Zaten bu iki haber böyle arka arkaya geçti. Ajanslardan. Hmm. Yani böyleyse haber şey milyarderi Londra'nın hiçbir şeyi yok diye. Milyarderin böylesi. Yılın milyarderleri listesi açıklanmış İngiltere'de. Ee, toplam servetleri 507 milyar doları bulan 104 milyarder varmış. 507 milyar doları. Ha, toplam, toplamı bu. Dörder milyar doları var. Listeye <gülüyor> Liste. Hakikaten <ya>, liste <gülüyor> dörder milyar dolarla hava atılıyor ya. Ee, 104 milyarderle nüfusa oranla en çok milyardere sahip olan ülke İngiltere olmuş. Ee, ve e, bu 104 milyarderin yarısı Aşağı yukarı yarısı ki 72 kişiye tekabül eder Aşağı yukarı olduğunu herhalde Belirtmiştim ee, Londra'da yaşıyorlarmış <gülüyor> Aşağı yukarı konusunda liberal bir yaklaşım <gülüyor> <gülüyor> 72'si Londra'da Oturuyorlarmış Londra, Herkes çünkü abi Londra demiş ben Her demiş, yere yakın demiş Gideceğim yaşayacağım yerde sinema olması lazım Falan demiş Öyle konuşan bir takım milyarderlermiş <gülüyor> Ay, milyarderler kenti Londra. Valla milyarder ülkenin zengin başkenti diye veriliyor. Bir de yani milyarder olunca milyarder komşu istersin. İstemezsin belki de canım. Sen ne, nasıl empati kuruyorsun milyarder adamla? Ne konuşacaksın Hadi şimdi? Hadi mi? Milyarder olsan veya hiç fark etmez yani. Milyarder tarafta olsan, fakir tarafta olsan o sohbette edilecek laflar... Yani nereden gireceksin konuya? Valla benzinde artı. Hiç farkında değilim. Şoförüm alıyor. Sen veya zengin tarafı olsan şey diye girersin Şoförler de baya şey Ben kendim kullanıyorum herhalde Konuşacak ortak konu yok yani ha, Yani bir, bir yerden yürünmesi mi lazım Mesela şoförler hakkında konuşuyoruz yani işte şoförler bir şey Ne konuşuyorsun insanlarla Sertik. Mesela herkesle dizilerden bahsediyorum i̇şte Game of Thrones'un son bölüm Game of Thrones'u satın aldım <gülüyor> Mesela <gülüyor> Ne kadar çirkin Sen kitabını almışsın Adam diziyi satın almış mesela Ayrıca bir farkı yok ya Veya Game of Thrones bizim kanalda oynuyor Veya mesela o adam Öteki şeyde Arayayım istersen oynansınlar bir bölümden Yok gerek yok ya her <gülüyor> hafta Niye öyle itici konuşuyor adam ya Zengin konuşması deyince senin aklına mı geliyor Ne bileyim öyleyse Game of Thrones'u satın aldım diyen bir adam mı geliyor Yansır ya konuşmasına Game of Thrones de bizim kanalda oynuyor Hiç, hiç, hiç anladığımız olmadığı için Sevgili dinleyiciler Milyarder, milyarder. Dolar milyarderi zengini tanıdığımız olmadığı için. Ama yine o da bir konuşuyordur ya. Do Havalar nasıl gidiyor? Efendim ısınıyor mu ev? Oturduğu evin çok büyük olmasından işte ısınma... Esas köşkü ısıtmak <gülüyor> çok zor. Öyle şeyler konuşuyordur. Herkesin kendi ölçeğine göre bir dertleri vardır ya. Gerçi bilmiyorum ısınma şeyi konuşuyor mu da. Ya mesela iki milyarder konuşsa. Sizin köşk güney cephe mi diye konuşurlar mesela. Yani bir tane öteki adam olsa o da dairesini konuşur abi. Ne olacak? Şey olur ha. Bizim daire güney cephe olduğunda o, o zenginler bir dönerler bakarlar yani. Daire mi? Ben Bizim galiba, var abi, abi. Galiba bu sohbette ben zengin tarafta olmak istiyorum. <gülüyor> daire mi? Üçüncü <gülüyor> olarak gireceksin anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Milyarderin anlamadığı yerlerde milyardere destek. Beyler ben de bu sohbete katılmak için para biriktiriyorum deyip şimdi mesela birkaç yıllarını aralarından ayrılacak. Aslında işe yarar, işe yarar çünkü milyarderler e, genelde yalnızdır diye bir teselliğim var benim. <gülüyor> yalnızdır diye bir şeyim var. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 30'e hediyeler havadan uçuşuyor yine 102. Radyo 30 özel gösterimi Godzilla 15 Mayıs Perşembe gecesi saat 21.30'da Sinemaksimum cephe ve herkesten önce radyo otobüsünün şanslı dinleyicileriyle buluşacak. Bu gece için iki davetiyemiz var elimizde. Bunun yanında macera dolu dinleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Bir hediyemiz daha var. O da Walk and Walk'tan. İki kişilik yemek. İster öğlen yersin, ister akşam yersin. Kardeşim ben kazanmadım mı Sabah köyünde yiyeceğim dersen sabahın köyünde yersin. Telefonumuz 210-30-30. Twitter adresimiz @modernsabahlar Ve bu sabahki sorumuz da, sorumuz da gibi değil. yeniden çekilmesini istediğiniz filmler. Özellikle böyle e, patlamalı, çatlamalı filmler yeni teknolojiyle çok daha görkemli hale gelebiliyor işte. Ne bileyim Galiba bu aralar ucuzladığı için her filmde bir New York altüst oluyor. Eski böyle deprem filmleri, felaket filmlerinde anca binanın içini gösteriyorlardı. Kamerayı sallıyorlardı. İşte sallandık bilmem ne olur. Şimdi şehrin dümdüz edilmiş halini görebiliyoruz. Güzel de yapıyorlar. O yüzden bazı filmler yeniden çekilse, yeni teknolojik imkanlarla el alınsa seyirlik 100 dakikalar bizi bekler. Sadece filmler değil diziler de olur. Diziler de olabilir hakikaten teknolojiyle. yeniden çekilsin olur. zamanındaki haline şöyle bir baktık da olmuyor. Hiç bugün tat vermiyor. Bir daha görmek istiyoruz onları diyenler. Ya da çok, Ya da çok beğendiğiniz ve tekrar başka bir e, şekilde izlemek istediğiniz filmler de olabilir. Yani gerçi o konuda biraz böyle bir insandan işe oluyor ama şunu başka artistlerle bir daha çeksinler de olabilir. O da olabilir. Günaydın efendim. E, günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Pınar Cöversen. Pınar Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Hangi filmi istiyorsunuz yeniden? Cüneyt Arkın Dünyayı Kurtaran Adam. Dünyayı Kurtaran Adam yeni teknolojiyle bir daha mı evet. sunuyor? Evet. İzlemiş miyim? Ne zaman izlediniz onu Pınar Hanım? Küçükken. Kurtaran Adam izlediğiniz. Çok böyle evet. şey mi? Sevdiğiniz bir şey midir? O ara Yo, ara bazen gayet. böyle festivaller... İlginç bir teknolojiydi o zaman için. Hmm. Şimdi, Şimdiki teknolojiyle nasıl olur merak ediyorum. Bir dünyayı kurtaran adamın oğlu diye bir şey çekildi. Onu... İzlediniz onu mi? izlemedim, duydum ama onu izlemedim. Fakat dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkın. Yine Cüneyt Arkın mı oynasın istersiniz? Ee, olabilir. Zamanla kurtarmıştım, bir daha kurtarırım ben. Evet, der. onu da belki değiştirebilirler. Peki, çok sağ olun efendim. Görüşmek Oldu. üzere. Oldu, bye bye. Güle güle. Dünyayı kurtaran adam. bir de sinema teknolojisindeki bütün gelişmeler... Ayyay Ay. Kurtaran Adam da var. Çok güzel ya. Sarp Bey hakikaten bak ben de şu anda onun fikri gerçi ama ben de oturur izlerim Sarp Bey'le beraber. Kansporu. Kansporu. Niye televizyonlarda bütün eski filmler tekrar tekrar oynarken Kansporu hiç karşımıza e çünkü çıkmıyor? Çünkü videoda o film. Videosu da şeyde Samanyolu Televizyonu'nda. O ne zaman isterse. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle Merhaba. görüşüyoruz? Hatice ben. Hatice Hanım hoş geldiniz Hatice. yayınımıza. Buyurun alalım cevabınızı. Ee, MacGyver'e tekrar izlemek istiyorum. MacGyver, Aa, MacGyver. MacGyver kola şişelerine patlatsın, ee, bilmiyorum böyle bonibonlarla falan bir şeyler yapsın. Evet, vallahi MacGyver yok televizyon. MacGyver gibi adam kalmadı artık. MacGyver'in ne mezunu olduğunu biliyorsunuz, değil mi Hatice Hanım? Yok hayır. Metalürji mühendisliği mezunu. Dur MacGyver, benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> yani şimdi o e, güzel bir başka bir iş mi olmuş anladığım kadarıyla. <gülüyor> Ee, ve işe girmiş Bir de emekliliği falan da geldi, geldi diyorlar büyük ihtimalle. Evet, Ama MacKayver yerine başka biri mi oynasın Yoksa bildiğimiz MacGyver'i oynayan o dans, Saçları dans eden adam mı oynasın olsa daha iyi olur Ekibi topluyoruz hadi tekrar Olabilir yani MacKay, valla çok yaşlanmıştır ama Şimdi MacGyver'i aynı <gülüyor> adamdan seyretsek Zamanında bize bunu şeyle yapardık Diye konuşan yaşlı bir Sıkıcı adama da dönüşmüş olabilir Gençten yakışıklı bir çocuk koysunlar orada Onu seyredelim Peki çok teşekkürler efendim Görüşmek o üzere İyi günler Güle güle Hatice Hanım <gülüyor> Hilal Hanım demiş ki Avatar Buz Devri serisi Avatar Buz Devri serisi Öyle seriyse öyle yazacağız Öyle, şey yok, öyle şey demiş Avatar'ı tekrar söylemiş Yalnız MacGyver da hakikaten özlediğimiz dizi ya onu da bir kanal veriyordu Veriyordu doğru Onda bir kanal veriyordu O zaman MacGyver'a girmişken ben de karışım çektiğim ya Karışım bir şeyi çektiler olmadı bir daha bütün arabalara eski Kara Şimşek'in neredeyse şeylerini kazandığı için klima falan filan artık standart oldu neredeyse. Konuşa konuşuyor muydu ama? Laf ya. sokan araba var mı? İşte onu tek esprisi konuşmaydı. Bir de Turbo Boost özelliği var mı? Yok, onu da şeyle yaptılar. Ne derler? Turbo Böyle Boost. Şey yolu anlatan var ya sağa dönünüz sola dönünüz. O da biraz kitlik işte. O da çok nezih ya. Böyle biraz laf sok laf sokan falan olması lazım. Karışım şeyin yeni versiyonu tutmadı, denediler. Gerçi evet çekildi değil mi o? Olmadı, olmayıcı olmuyor bazı şeylerde. Hı. Ersin Bey demiş ki ödül MacGyver'e gider, hacı demiş. Doğru. <gülüyor> Erken ödül duyurusu yaptı ee, Ersin Bey. Hatice Hanım'a davetiyeler verilsin diyor yani MacGyver heyecanlandırmış. MacGyver'la gelen heyecan diyoruz o zaman. Mad Max, human adlı ba dinleyicimiz yazmış evet o çok güzel olur hatta şöyle Mad Max'in başında dünyanın nasıl o hale geldiğini de bir gösterseler bir 15 ben çünkü şehirlerin alt üst olması görüntüsüne bayılırım yani. yeniden en başta, baştan mı hikaye en baştan mı en baştan Şeksinler başlasınlar diyorsun. ya Mel Gibson yerine gene gençten bir çocuk koysunlar işte dünyamız bu hale geldi Tina Turner yerine Aliş Yekiz'i koysunlar mis gibi Aynen. olur günaydın efendim günaydın. kimle görüşüyoruz ben Gökhan. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz. Ee, ben şey diyorum Hayalet Avcıları. Hayalet Avcıları. Evet. Hakikaten güzel filmdi o da ya. Evet ya o da çok, çok başarılı Güzel. Çok. Hepsini izlediniz mi böyle bütün seriyi? Eee ya ilkini izledim. Oradan evet, kadar. İkiniz, Zaten iki tane izledim. var değil mi? Yok ya yani, öyle mi? İki tane mi var? İki tane var. İki iki tane. Tane. <gülüyor> Bu arada Hayalet Avcıları'ndan güzel televizyon dizisi de olur ya. Gilsen eve kimin hayaleti falan filan evde çocuk onunla konuştular <gülüyor> falan filan. O zaten erken bitmiş ya. iki taneli olur mu ya? Evet, en az önce yazık evet. Hakikaten güzel gidermiş o. Evet. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Sedat Bey demiş ki Twitter'dan yazmış bize. E, tabii ki uzaylı zekiye demiş. Hakikaten yeniden çekilse. E, Çünkü uzaylı konusu her zaman işleyebilecek popüler. bir konu. E, uzaylı zekiye yeniden çekilse çok daha şey olabilir. İlginç. Fikir çünkü şahane. Fikir çok güzel. Fikir yani. şahane. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin ben. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz Hüseyin Bey. Ee, ben animeden örnek vermek istiyorum da. Hı -hı. E, daha önce Death Deadlot'u izledim. Dragon Ball'u izledim. Pek keyif vermedi ama e, Naruto ile bir için film olsa bir de Stephen Chou çektin. Olur Şimdi bir sürü bir şey saydınız Hüseyin bey de Biz peki hakim değiliz buna. Bir, en çok istediğiniz söyleyin onu yazalım. Öyle ee, başkaları. Biraz çünkü. da soralım yani ne nedir diye sizden. Naruto devam ediyor o yüzden Bilic. Bilic. Bilic. Bilic. Bilic. Yani nedir Bilic. bu Bilic. Bilic Nedir? Japon anime. Japon anime hikayesi nedir yani böyle bir şey midir? Ee, bildiğimiz bir hikayenin bir şey mi yoksa özgün bir? Özgün tabii canım bunlar işte ölüler aleminin kaptanları polisleri He. gibi. Hımm dünyaya inip işte oradaki karmaşıklıkları idare ediyorlar. Hiç animenin e, gerçek film olarak çıktığı oldu mu? Yoksa böyle... Oldu. Oldu mu? Hangisi var? Dead, Dead Note var. Hı -hı. Film çekildi Dead Note'a. Ee, ama çok tat vermedi. Çizim film daha iyiydi de. Evet o ani animeciler de zaten filmde o ya. Niye şey yapıyorsunuz pis pis adamları oynatıyorsunuz güzelim çizgiler yerine diye tepki göstermişti olabilir olabilirler. Olabilir, olabilir ama yani bu işi haklı yapacak adam işte step'in çoğu olabilir diye düşündüm. Peki efendim, tamam. Gerçekten. Çok teşekkürler. Peki, çok iyi Görüşmek yaptınız. Kolay gelsin. Sağ olun. Gelsin. Bence hiç anlamadığımız konuda açık vermeden konuşabildik. <gülüyor> Hüseyin Bey'le. Alime nedir biliyorsun ne Bilmiyor musun abi, Bilic. Bilic de. Gül Hanım demiş ki Back to the Future serisi güncellensin. Doğru. Yani çünkü gittikleri yıla geldiler aslında şu anda. Orada ama güncellenirse ne olacak? Yani o tarihler mi yoksa tarihlerde de yok. mi güncell güncellenecek? Hem de eskiye gittiğinde de şeye gider. Öyle 60'lara 70'lere gitmez. Yine arabalan mı gidecek? 80'lere 90'lara dönsün. Arabalan gitsin. Yine aynı. Tabii tabii. Emmett, Profesör Emmett'le falan. Kenardan, kenardan Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Senem benim adım. Senem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, ya ben hani sadece görsel teknoloji geliştiği için yenilenen filmlerden ziyade... Biraz daha böyle hani insanın bugün de yaşadığı endişeleri ortaya koyacak bir filmin ...yenilenmesi taraftardır. Diyorsunuz ki siz yavansınız... ...ben Antin'den, kontinden Entel'den anlarım. Buyurun hiç efendim. Yok, hiç alakası bile yok. Onu, onu, onu iddia etmemiştim ama... Biz şey, eziyik yani... olduğumuzdan öyle anladık onu. Vereceğiniz, <gülüyor> vereceğiniz örnek de bu... E, ...fikirde pekişecek gibi geliyor bana. Pekişecek ya. Hatta abi örneği de anlamayacağız. Sorunlu, Aynı animedeki sorunlu gibi... gibi <gülüyor> ...anlamadayız şey yaparsın. Ha, ha, yok çok kolayca anlaşılabilir bir şey. Hani şimdi... ...bundan bir 20 sene önce... Şey, uzaya gitmek vesaire işte 2000 yılı ne geçirecek onlar çok böyle yavaşta konulardı evet. şimdi insanlar daha çok doğayla haşir neşir işte doğa olaylar nereye varacak vesaire o yüzden, biyolojik olarak da o yüzden, çok fazla o yüzden de barakamalı diyeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> hayır değil karıncalar diye bir film vardı he, hmm, he. Neydi o, karıncalar değil de neydi onun adı ya z ee, ya adını çok hı hı. Ama böyle. karınca z diyorsun o çizgi film ya <gülüyor> O siz dediğiniz korku değil mi? Adam yiyen karıncalar filmini evet, istiyorsunuz. Evet evet. Mutasyon getiriyorlar Çok büyüyorlardı filan. Hani belki o, o yenilense bugünün bir de hani biyoloji konusunda da çok fazla artık bilgi birikimimiz var. Nasıl değişebileceğine de güzel şey. O zaman dev evet. karıncalar diyorum ben müsaade ederseniz. Uzay tamam, karıncaları sağlam. da. <gülüyor> film, filmin ismine. Peki <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun çıkarın. Senem Hanım. Senem Hanım şey yani öyle bir toplumcu film falan deseydi şişecektik de karıncalar deyince rahat konuştuk. <gülüyor> evet Ercan Bey demiş ki Blade Runner Blade Runner'ın ama bir şeyi var Blade Runner'ın kült filmi olduğu için Evet Kült filme dokunulmuyor genelde Maalesef öyle dokunduğun anda da birileri sana dokunuyor Kült evet, film yani onu Günaydın efendim İyi e, günaydın Oktay günaydın Günaydın hoş geldiniz. kiminle görüşüyoruz? Mehmet ben Mehmet Bey hoş geldiniz. yayınımıza Hangi filmi istiyorsunuz Mehmet Bey yeniden? Eee biraz uçuk bir şey olacak ama ben Emanuel serisinin tekrar çekilmesini istiyorum. Ya evet ama şey yok. Kate ee... oynayacak ama Oktay. Ha tamam kastı belirlediniz yani. Tabii, Hangi tabii. film ben anlamadım. Emanuel. Emanuel serisinin serisini tekrar çekilmesini istiyorum. Ben hiçbirini seyretmediğim için. Nasıl? Hakikaten hiçbirini seyretmedin çok mi? Çok kay, kaybın var. Aa, bir, gün, bir gün gel beraber seyredelim. Gerçi hepsi de yok galiba şu anda. Ben Yani var mı? Bulunabiliyor mu Emanuel serisinin tamamı? Vallahi bilmiyorum ya Oktay ben küçüklüğümde hep sınavlarla seyrettiğim için yani şu an piyasada vardır herhalde torrentte veya başka sitelerde bildiğimiz Silvia Crystal'ın oynadığı yani evet, herhalde evet. değil mi? Yani yani o sonra, on... sonra çekilen o modern tarzdakilerden bahsetmiyorum. Click evet. Classic Emmanuel serisinin. Uzaya falan gitmişti en son. Çünkü o şeyde <gülüyor> evet, evet. seri devam ettikten sonra. Kate taptı tarafından yeniden çekilmiş. Kate tatsına karşı da özel bir e, şeyiniz e, e, o mesajınız alındı mı? Uyar diye düşündüm. Şey yok yani özel bir şeyim yok. Ta Tabii ki yani sinema sinema açısından düşünüyorsun. Sırıtma. O o filmler. <gülüyor> tamam. <Ben gülüyor> Kate tatsın <Huston> diyoruz <gülüyor> ve Emmanuel <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> kolay gelsin. Çok ha, teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. <gülüyor> Çok güzel bence. Aradım, çatır çatır söyledim. Keyif atsın dedim. Artık topollarda da. Şimdi biz düşünmek zorundayız sevgili Zeynep ]iniz. Hanım demiş ki Tarkan Viking kanı. Sırf o Ahtapot için e, ama eskisi kadar güzel olamaz manevi değeri ayrıdır o filmin. Bazı Hacettepeliler de demiş. Bir de Niye Tarkan... Öyle ya Tarkan Bilmiyorum belki Hacettepe'de öyle bir adeti vardır. O Ahtapot Hacettepe'de mi şey buluyor acaba? Müzede falan mı sergileniyor? Orada mı yapıldı ki? Paspas yani. yapmışlardır canım. Hacette Pede'de. Niye onu şey? Belki öyle bir şeyi vardır orada. Bir kantin devamlı o filmi oynatıyordur falan. <gülüyor> Herkesin dersi ekip. Aa ahtapot sahnesi var sınava girmeyeceğim diye oturuyordur belki. Ay, Ersin Bey demiş ki. Filmin adını hatırlamıyorum ama bir adam küçülüp bir gemiyle başka birinin vücudunda geziyordu. Inner evet. Space. Inner Space evet. Yine de ödül MacGyver'a demiş. Vallahi MacGyver kapısı Hatice Hanım <gülüyor> e, şey oldu ya insanların içindeki açlığın adını koydu. Belki yıllardır dolaşıyorduk. Şu olsun, şu olsun ama ne olsun dediklerinde ya bilmiyorum ama şu olsun falan diyorduk. MacGyver'mıştı. Okan <gülüyor> Bey. Black Hawk Down. Kesinlikle izlerim. Küçümsemenin ağır bedeli olduğunu gösteren özel bir film. Diye de <gülüyor> <gülüyor> filmi izlemeyenlere gerçekten tek cümleyle özetlemiş. İrem Ünal'da En Sokağında Kabus Demiş. Doğru. baştan çekilse çok çekildi değişik olabilirdim. Çekildi galiba o çekildi da. Evet, ben hatırladım. gene çirkin neredeyse makyajı hiç gerektirmeyecek bir adam oynadı. Bayağı da karanlık bir filmdi. O Elm Sokağı'nın biliyorsun esas espirisi Freddy'nin kötü evet. bir mizah anlayışı olması. Böyle evet, bir çirkin çok... şakalarından evet, evet. olması. Onu da yapmışlardı ama olmayınca olmuyor işte bazı şeyler. Son bir telefon alınızdan reklamdan önce Günaydın efendim. Günaydın. Reklam başlarken ama söyleyin cevabınızı lütfen. Vallahi bana kala kala Tarkan altın madalyon kaldı. Vallahi onu Sedat Bey de söylemiş. Sizin isminiz ne? Doğu Özdemir. O da mı gitti? Doğu Bey. Yok canım gitti diye bir şey yok bizim yarışmamızda ya. <gülüyor> tarkan altın Tarkan altın madalyon yazıyoruz o zaman. Belki çok e, teşekkürler Kon Doğu Bey. Konan'a çeksinler bari. Hadi orijinal bir şey söyleyelim. Olmadı Konan diyorsunuz. Tamam. Ama ona da şey yok. Kalıp da adam kalmadı memlekette. Ha, yani fit, fit. Arnold Bey oynamasın mı? Oynamaz. Oynamasın. Bir de Başka o kadar kaslı bir adam yerine bir biraz da oyunculuğu olan bir adam oynasın da bir Conan seyredelim adam gibi. doğru. doğru. kelebek gibi Conan olur ama. <gülüyor> kelebek gibi. Peki doğru. Espriniz. Çok anlaşıldı. Teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Tamam, sağ olun. Vallahi bu espriyi <gülüyor> unutmak için Aydın Bey'in tweet'ini de okuyalım öyle girelim. Ee, bir televizyon programı olarak Vaziyetler Tek Taht çekilse vallahi izlenir demiş. Aydın Bey, sizinle özel olarak konuşmak istiyoruz. Evet, ben size bir eğer evinizde Betamax video varsa bir Betamax kaset vereyim de ne dediğinizi bir anlayın. Modern sabahlar. Bo modern, sabahlar. modern sabahlar. Hangi filmler yeniden çekilsin diye sorduk. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimiz atmodern sabahlar gelen cevaplar arasında MacGyver'e çıktı ama sizin cevaplarınızda gidişat değişebilir. Valla çok cevap var. Mesela Engin Bey demiş ki Gülşen abi ve varsayalım İsmail. Çocukken hakkını verememiştim onları tekrar isterim demiş. Doğru valla yani bir de onlar bir de şey de çıkmadı DVD olarak falan da çıkmadı. Nasıl vereceğiz hakkını? Varsayalım İsmail'i de şimdi Ferhan Şensoy oynamazsa kim oynayacak? Çağlan Hanım demiş ki Süper Baba yeniden çekilsin Ali Galatasaraylı sizi yerine Stanford'a kalsın İpek de 3. köprüye karşı çıksın Süper güzel. Babayı da hiç izlemedim A'dan Z'ye düşünülmüş bir e, proje Hakikaten Çağlan Hanım'ın projesi Friends aynı kadroyla tekrar çekilmeli diyen Ece Hanım var hı hı. Ondan sonra Gulyabani'yi isteyen e, var Evet bugünün teknolojisiyle oh, çok güzel olabilir İkinci Bahar'ı aynı kadroyla istiyorum diyen Mert Bey var Ondan baştan sonra... mı? Aynı kadroyla tabi baştan En baştan Bir garip olma. Ya, Biz evlenmemiş miydik sonunda Baştan başlayalım tamam hadi beraber gidip Domates alışverişi yapalım pazarda Ondan sonra bakayım Şeytan demiş Bahar hocamız hı hı. Şeytan filmini O da yeniden çekildi galiba çekildi, evet. Yakın zamanda Hem de daha ürkünç Türk şeytansa o çekilmedi ama Ha evet Türk şeytan çekilebilir aslında ya Yine Cihan Ünal Cihan Ünal mı oynuyordu onda? Bilmiyorum. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Şansal Şansal Bey e hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür Teşekkürler. ederiz Şansal Bey. Siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Neredesiniz şu anda? ama e, inşallah söylenmemişti benim Siz neredesiniz şeyden? Şansal Bey şu anda? Şu an eee Yani işe gittiniz mi yoksa Geldim. Gebardınız işe. İyi hadi bakalım. Ee... Şansal Bey <gülüyor> sizin isminizin şansla alakası yok değil mi? Şans almaktan mı geliyor? İkisi de çift anlamlı. Çift anlamlı. Ama herhalde şans almak anlamında olarak düşünmüşler çünkü kardeşimin ismi Yunsal. Yunsal. Ha tamam işte çok Yunsal, şansal. Peki. Evet. Soyadınız ne şans abi? Erdinç. Erdinç. Erdinç. Keşke o da bol salan falan gibi bir şey olsaydı yani <gülüyor> çok güzel olacakmış. Peki efendim. Şansal Bey hemen alalım cevabınızı. gizli ee, şeklinde olan Twilight Zone vardı. Aa evet. Ben öyle diziler de kalmadı galiba. Var evet, mı şey hani, tek bölümlük? Yüksek, hani her bölümde yeni bir konu işlenen falan filan ve hepsi hani acaba hafta ne olacak diye bizim takip ettiğimiz dizilerdi güzeldi. Hakikaten kalmadı öyle diziler. Böyle evet. her sezonda başka hikaye anlatan diziler var ama sizin dediğiniz güzel vallahi onu özledik. Hasret. Evet. Çok sağ olun evet. efendim. Görüşmek üzere. Bir de film olarak da e, film olarak da hani Günümüz Teknolojisi'yle uçururlar bence. Metropolis diye bir film vardır. Çok eski. Evet. Fritz Lang. Evet. Fritz Lang. Evet. E, onu bir daha çekseren meclisi olur. Tamam. Evet, Queen'in falan müziklerini yaptığı şekilde süper olur. Çok tamam. sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun Şansal abi. Bey. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ee, Ege Boltsalan Esprisi e, şu anda <Gülüyor> Şansal Bey'e yaptığın Hangi espri? Soyat esprisi. Bozsalan mı demiştin? <gülüyor> ne demiştin? O espri şu anda Nusret esprisiyle kafa kafaya gidiyor. Teşekkür ederim. Ee, bakıyorum ben grafiklerimize bakıyorum. Şu anda kafa kafaya gidiyor ve bir efsane olacağı benzersiz. Valla ben bu sabah çok olay çıkaracağını düşündüğüm bir şey yaptım ama hiç Espride karşılık mi? görmedim. Evet. Ne? Dinleyicilerimizle konuşalım da oradan geçeriz. Günaydın efendim. Günaydın iyi yayınlar diliyorum. Kimle görüşüyoruz? Ben Selim. Selim Bey buyurun efendim. E, ben Uzaylılar dizisinin yeniden çekilmesini isterdim. Vizitors mu? E, bu e, kertenkeleleri falan yollarda e, kanları yeşil akıyordu falan böyle çok eski bir film. Evet. Dizi. Evet. Hatırlıyoruz, bilmiyorum hatırlıyoruz ama. TRT, yayınlandı. Evet evet, evet evet evet. Tamam Vizitorsu o da galiba çekildi ama ya tekrar. Yani ben e, bilmiyorum ama onu görmedim yani yeni çekilmişini izlemedim. Peki, Peki sağ, olun sağ olun efendim Bizi görüşmek olursun. üzere. İyi yayınlar diliyorum sağ, sağ, sağ olun efendim. Sağ olun. Şimdi şey diye yorumlar oluyor dizilerde. Niye bu kadar etkili oldu? İşte o Visitors tam şeymiş ne derler? Soğuk savaş döneminde Amerika Rusya'nın Amerika'yı işgaline ha. denk gelse falan gibi böyle bir değişik ha. okumalar falan ha. ama öyle bir şey kalmadığında ne kadar etkili olur bilmiyorum. İşte uzaylı istilası ortalama Amerikalı için işte Rusların Amerika istilasına o zaman zihinsel olarak denk geliyor diye böyle tuttu. Şimdi başka başka şey mesela bütün işleri uzaylıların yapması gibi. Çinlileri şey görüyorlar ya şu hmm, anda. Hmm. Öyle bir dizi belki şey olur. Geldiler hemen uzaylılar geldi her tarafa fabrik kurdular. Daha ucuza üretiyorlar. Biz işsiz kaldık gibi bir dizi. Amerika'da çok ses getiriyor. Tutabilir. Gerçi o uzaylılık konusunda Star Trek'i de tekrar uzay çalışmalarına ayrılan bütçeyi aman canım tabii araştırılsın uzay falan diye desteklendiği de biliniyor. Öyle bir tarafı da var. Evet bir, bir güncel bir uzaya dokunduğu için tabii, zamanında evet, evet. bu kadar olay. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimi görüşüyoruz? İrem Erber. İrem Hanım hoş geldiniz. Evden aramadınız, bizi şaşırdık. Ee, ya bugün de... <gülüyor> Fatura yatırmaya mı çıktınız İrem Hanım? Son gün müydü evet bugün? Evet ya. Çocuklar falan evde zor oluyor. Faturaları yatırayım dedim. Peki. Sağ ol. Hemen alalım cevabınızı İrem Hanım. Ya ben senin falan değil ya. Ben Kaygısızlar yeniden çekiyorsa yemin ederim 5 gün olsa 5 gün izlerim ya. Valla Kaygısızlar da güzel diziydi ya. Hakikaten... Yani o müşteri, işte taksi, müşterileri esprileri falan. Ya gerçekten <gülüyor> hala ilk günkü tadında benim için. Hala gülüyorum diyorsunuz yani. Hiç <gülüyor> evet, şu da abi. gülüyorum fark Peki ama teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi kalın. Ezgi Hanım demiş ki Titanik çekilsin, yüksek teknolojiyle güncellensin. Doğru vallahi. Batması 2 saat sürüyordu. 4 saat batsın. <gülüyor> Bu arada yani o kaygısızlar hayal kırıklığı da olabilir. Mükremin abi yeniden başlıyor diye ne kadar sevinmiştik. Sonra başlamış mıydı hiç yani. Yani. Tabii, Başlam tabii Başladı mı o tekrar? Denediler hiç bir. Hatırlamıyorum bile. Tadalamadan gibi. kapattık. Ben sana sabah bir mesaj attım Oktay beni alır mısın diye. Bunun sonunda her zamanki gibi keyifli dostum yazmak yerine keyiflim yazdım. Sen de hiçbir etki uyandırmadın mı bu güzel kelime. Ben hiç aklıma bile yazmamışım. onu. Uyanır uyanmaz okuduysam demek ne kadar güzel bir ifade buldum. Bu ifade bundan sonra herhalde aradığımız kelime olacak falan diye düşünüyordum. Allah Allah. Dur bakayım. Beni alır mısın? Keyiflim. Beni alabilir misin? Keyiflim. Evet doğru ya. Ben keyiflim. Çekilmedin mi? Yok. Keyifliyim gibi ben şey yaptım herhalde Hı -hı. bunu Beni alabilirsen keyiflenirim gibi ben Tamamen benim sonra... beynimin uydurduğu bir şey Senin esprilerini yani haksızlık etmişim Bundan sonra keyifli dostum yerine Sana keyifliyim demeye karar verdim Çok teşekkür ederim Ne kadar iyisin çok teşekkür ederim Güzel Sağ olun Abuk... Bakalım mesajlara Burak Bey demiş ki Behsatçe aynı kadroyla demiş Hı -hı. E, Dizi olarak Yeniden çekilsin değil devam etsin Devam etsin anlamında Ondan sonra Merve Hanım Gülen gözlerde sadece Vicihi'nin sahnelerini yeniden çekseler bana yeter. Ha, spin-off mu deniyordu buna? Hıh. Hmm. Vicihi çıkıyor Gülen gözlerden. ile beraber yeni maceraları. Yeni Vallahi evet ya. Çok hakikaten Vicihi de ee, şeydir. Ondan sonra eski havaları kalır mı bilmem ama dizi olarak e, Kara Şimşek ve A Takımı, film olarak Hook ve Jurassic Park. Gizem Hanım söylemiş bunda. A Takımını da çektiler yeniden. Evet o da o da film galiba ama. Çektiler. Evet. A takımı oldu. Fena da bir film değildi ama ikincisi gelmedi <gülüyor> o. Biz buradan yürürüz falan diye düşündüler ama pek yürüyüş olmadı. Süleyman Bey Aynalı Tahir demiş. Bize de evet. bir tekrar izleme yani tekrar değil izleme imkanı olur. Ben çünkü hiç izlemedim Aynalı Tahir i. Ben de hiç izlemedim. Ee, çocuklar duymasın diyen olmadı. Benim dikkatimi çeken o. Çünkü onu yaptılar. Yeniden çektiler. Olsun. Biz iki. Ama yeniden çekilmiş olanları tekrar demiyoruz. Bir ki. daha çekilsin. Tabi. Evet, Tekrar. devam ediyor olabilir çocuklar duymasın. Devam ediyor mu? Hı hı. Eski bölümleri diye biliyorum ben onu ya. Eski bölümlerin yeniden çekimi devam ediyor. O zaman helal olsun ya. Çünkü hep Vallahi. bir mini etek görüyorum ben. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türlüsiz Modern Sabahların son dakikaları sevgi dinleyicilerdi. Şanslı dinleyicimizi Radyo Türlün özel gösteriminde Godzilla'ya göndereceğiz. Bir şanslı dinleyicimize de. Walk and walk'tan yemek vereceğiz. Kimler olacak bunlar? Ben ee, bir süre önce başlattım küreyi döndürdüm ve sonuçlar şu anda elimde. Güzel de dönüyor Oktay. Vallahi Hiç e sesini çıkarma gayet güzel dönüyor. Dö döndü durdu ve de e, küreye yeni bir özellik eklemişler. Zarf da veriyor abi isimleri. Evet. Normalde hani küre düşüyor diyor ya küçük küre düşüyor. Tabii zarfla geliyor. Içinden. Şimdi nasıl bunu yaptılar bilmiyorum damgalı falan bir zarfla geliyor. Kürenin içine küçük böyle mikro çip gibi bir zarf koydular. Evet, öyle gideceğizler. Siz, Siz de gözünüzle gözünüzle canlandırın sizde. Böyle küçük küçük küçük zarflar, böyle şey zarfı gibi. Doğum günü kartı yani böyle bayram kartı gibi zarf düşünmeyin de öyle doğum günü kartı gibi mi, min minik. Daha uzun süre anlatabilirim ben bunu istersen. Evet, e, full Fuleya'ya anlatırsın öyle. Şimdi tarif etmek lazım. Dinleyicilerimiz inanmıyor. Çünkü inanmıyor. Evet, sanki yok gibi. Sanki biz uyduruyoruz onu. O zaman e, zarfları açalım isterseniz. Buyurun efendim. Şşt, şşt, şşt, şşt. Walk and Walk taliyelimiz. Bunu değilse... özellikle yaptım. Yani <gülüyor> zarf yırtılma sesini de aynı yapabildiğimi görebilmeleri için dinleyicilerimiz. Walk and Walk taliyelimiz Hatice Hanım afiyet olsun diyoruz Hatice Hanım. A. MacGyver demişti Hatice Hanım. MacGyver canım. diyerek herkesin canını çektirdi. Şimdi de onun da canı çekmişti belki Walk and Walk'la. Yalnız şey için özel gösterim için Godzilla filmi için iki zarf verdi. Mümkün mü böyle bir, bir şey? Bir zarf. Mı? Bir zarf olacak. O zaman maalesef. ne yapacağız abi? Bu ikinci zarfı hiç açmıyorum i̇ki şu İki zarfı e, o pitipiti -Piti makinesine koy, bir tanesini çıkarsın. Ay Allah ya, ben de ne güzel hazır diye seviniyordum. Neredeydi o pitipiti? -Piti? Burada. Şu mu o -Piti -Piti makinesi? Aa, o şans tekeri. Ee, bu tarafa. makinesi, faxe benzeyen bir şey. Ha, şu yani. Evet. Sevgili dinçler, benim olduğum stüdyo tamamen cihazlarla dolu. Cihaz mezarlığı gibi bir şey. Bütün bu şans cihazları. Tamam. Şurasına mı koyuyoruz abi? Evet abi. Bak baksana. Abi. Sinyal mı? aldın mı? Hayır. Sinyal alacak senin közü. Ha burada sinyal al diye bir düğme var. Tamam dur. Şu anda veriyor herhalde. Hiç sesmek çıkmıyor ama. <gülüyor> Zarifleri koy bir tanesini. Üstten koyuyorsun alttan bir tanesini çıkarıyor. İkisini de aynı anda mı koyuyorum? İkisini aynı Sıkışma anda. Sıkışma yapmasın abi. Tıkız en... olmasın. Hayır. Sağlı solu koyacaksın. Ha yan yana mı? Ortadan çıkaracaksın. Tamam koydum. Ortadan çıkar düğmesi. yere basıyor muyum? Ha, ortadan çıkar düğmesi var burada. onun mı basıyorsun? Koyarken nasıl koyuyorsun sen? Sağlı sollu düğmesine bastın mı? Hayır. Direkt koy. Sırf sinyal al. Onun kenarda yazıyor silinmiş biraz ama. Bir dakika zarfları S alıyorum şimdi. Önce sinyal al. Sinyal al. Sağlı sollu. Şu anda açık sinyal al. Kırmızı ışık tamam. yanıyor tamam. Sağlı solluya bas. sağ sollu nerede? Sinyal Aa, al. Yanındaymış. Yanında onu. Abi Bak. niye yan tarafa koymuşlar Şu anda sağlı Tamam. ışığı yeşil S olması lazım. Olmadı abi. Ha. E, şimdi oldu oldu oldu. Tamam hemen olmuyor. Çünkü olduyormuş. bekleyecektik. <gülüyor> <gülüyor> tamam sağlısı oldu. Koy şimdi zarfları. Sinyal al. Açık mı hala? Sinyal açık kalacak zaten. Çok saçma geliyor bana bu tip patinaları. Sen yeşilten koy. Hı? Tamam Zerfleri yeşil koydu. şu anda koydum. Tulu Yan yere döndü mü? Bakayım. Ha döndü burada bir ışık var yeşil. O zaman Durucuya hata. hata var demek ki. Turucuya döndü. Hata var demek <gülüyor> Ne yapacağız? <gülüyor> Başla. Sinyal al. Bunu bir dakika kapatayım da Zarf, Sıkıştı mı zarflar? Sağlı solu hayır almadı Zarflar tamam. şu anda elimde Tamam şey sinyal. sinyal Tamam aldım sinyali Sağlı sollu Sağlı sollu tamam Koy zarfları Dur yanmadı ki ışık Yeşil olmadı mı? Hayır kırmızı hala O zaman biraz bekleyeceğiz sevgili dinleyiciler <gülüyor> Bekliyoruz inşallah turuncu yanmaz yine Yoksa hepsini baştan yapmak Ha tam, tamam yeşil, yeşil yandı Tamam koy İki zarfı da aynı anda koyuyor. Koy. Yan yana. Hı -hı. Sağlı solulum koyuyor. Sağlı solul koy. Ortadan al al bas. Ortadan al ha bu zaten burada. Evet. Bunda bir ışık gencak mı? Onda ışık yandı. Direkt basıyorum o zaman. Hı -hı. Hemen alttan bir. Yalnız şu yere. senin teknik cihazlara hakimiyetin gerçekten. Ben onu çok kullan. Ben evde de kullanıyordum onu. Hadi ya neyde yani kullanır ne diye? diye. Yine zarf mı koyuyorsun? Ben pi demiş. Yoksa direkt kapağına ait bir şey koyabiliyor musun? Cihaz. Onu hiç denemedim. Vallahi deneyeyim bugün. Halin ne oynuyordu onu? Fişe bir tatlı. dakika abi dur ya başa alacak şimdi. Vakit geçe. Tamam, neydi tamam, ortadan şimdi zarfı. Tamam çıkar. <gülüyor> Aa, bir tane çıkardı. Ya. Diğerini ne yaptı abi? İşte onu bilmiyorum ben abi. Çok enteresan ya. Diğeri nerede? Söylediğiniz <gülüyor> gibi <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? İki zarf girdi. <gülüyor> bir tanesinin boyutu değişmeden bir tane çıktı ya. Abi bunun bir haznesi falan diyor. Yani Eski zarfları yırtıyor, onları topluyor diye bir şey yok. Delgeç gibi diyorsun. Evet. Onun altında toplayan plastik bir şey olsa. Yok istersen bir yanında delgeç de şey yapalım. Allah diyor. Allah. Derdi bu ikinci. <gülüyor> bu acayip bir makineymiş ya. Tamam açıyorum o zaman bu zar. Bu elediğim zarf mı yoksa seçtiğimiz zarf mı? zarf var. çünkü eleme şeyimiz yok. Öteki zarf zaten şu anda PayPal'da şu anda ortada. Bu yok. Soruyu geçersin. <gülüyor> tamam. Mehmet Bey. Mehmet Bey tebrik ediyoruz. Mehmet Bey'i tebrik ediyoruz. Ne demişti Mehmet Bey? Emmanuel serisi demişti. Serisi demişti. O da Godzilla'ya e, davetiye kazandı. Yarın akşam değil mi? Perşembe, Yok, akşam. Perşembe akşamı 102. Radyo'da Özel Gösterim'de iki kişilik davetiyesi ha, İyi seyirler yani. diliyoruz Sevgili dinleyiciler geç bir kaldık programı kapatmakta Yarın sabah yeniden buluşuyoruz Hoş Bir şey kalın. rica edelim Hatice Hanım bizi arasın evet, Ati Can'ın lütfen bizi bir arasın, evet, bir arasın. Bir mükemmel bir gün olacak